Dün Tokyo ikilisi olarak tanınılan Greenpeace eylemcileri Junichi Sato ve Toru Suzuki için savcı bir buçuk yıl hapis cezası isteminde bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi UNHRC'nin alt çalışma grubuna göre Japon hükümeti balina avcılığı programındaki yolsuzluğu ortaya çıkaran iki Greenpeace eylemcisinin tutuklanmasında uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış olan insan hakları ihlal edildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi UNHRC'nin Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu WGAD'nin Aralık ayında Japon hükümetine gönderdiği bilgiye göre bu iki eylemcinin insan hakları Japon adalet sistemince ihlal edildi. 2008 Haziran'ındaki tutuklanma süreçlerinden beri 250 bin kişi Tokyo ikilisine adalet talebiyle imza verdi. Son karar 6 Eylül'de yapılacak olan mahkemede verilecek. Tokio ikilisi için adalet çağrımızı yeniliyoruz. Okyanuslar ve baninalar için mücadele veren onurlu insanlar için adalet istiyoruz. Flora Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuna Ekim, Türkiye'nin bitki çeşitliliği açısından çok zengin olduğunu ama bunu ortaya çıkarmakta diğer ülkelere göre geç kaldığını belirtti. Ekim, dünyada 10 bin tohumlu bitki türü vardır. Sadece Türkiye sınırlarında yetişen yani endemik bitki çeşidi 3500 kadardır. Bu sayıyı bir ülkeyle değil ancak Avrupa kıtasının tümüyle kıyaslayabiliriz dedi. Profesör Ekim Türkiye'deki bir eksiğe daha dikkat çekti. Şu anda dünyada bitki türlerini korumak adına iki yol izleniyor. Bunlardan ilki milli parklar, bir diğeri ise tabiatı koruma alanları. Ülkemizde 35 milli park bulunmakta. Tabiatı koruma alanlarımız ise 40'a yakın. Bu sayı Türkiye gibi zengin bir ülke için çok az. Biyolojik çeşitlilik neden önemli? Dünyada yaşayan canlı türlerinin sayısı... 5 ila 50 milyon arasında. Bizim belirleyip tanımlayabildiğimiz ise sadece 2 milyon civarında. Biz ancak bitki türlerinin %10'unun insanların ne gibi işlerine yarayabileceğini biliyoruz. Gelecekte canlı türleri ülkelerin gelişiminde gittikçe artan bir önem kazanacaktır. Diyelim ki faydaları yok. Yaşam hakları da mı yok? Geçtiğimiz hafta Dünya Çevre Günü tüm dünyada ve Türkiye'de etkinliklerle kutlandı. Türkiye'de çevre sorunlarından belki de en büyüğü atıklar. Teknoloji hızla gelişiyor. Artık herkes bu yaptırmak yerine yenisini almayı, eskisini çöpe atmayı doğru sanıyor. Özellikle içerisinde kullanılan metaller ve gazlar nedeniyle elektronik atıklar çöpe atıldığında çevrede büyük tahribat yapıyor. Diğer atıklarda olduğu gibi bunların da geri dönüşümle yeniden çevreden kazandırılmaları gerekiyor. Türkiye'de bu tür atıklarla ilgili yasal bir düzenleme olmadığı için bu ağır bedeli çevre ödüyor. Türkiye'de çöplüklerde ve hurdalıklarda 400 bin ton elektrikli ve elektronikli atık bulunduğu tahmin ediliyor. Bu atıklar geri dönüşümle yeniden değerlendirilmediği için çevreyi de insan sağlığında tehdit ediyor. Bir an önce geri dönüşümün daha yaygın hale gelmesi gerekli ve bir an önce bu konuyla ilgili yönet yönetmelikler çıkarılmalı. Daha da iyisi bu tip tüketim alışkanlıklarımızı azaltıp hayatımızı elektronikle değil dostlarla zenginleştirme zamanı. Hindistan'ın Bhopal kentinde 8 kişi 1984 yılında meydana gelen dünyanın en büyük çevre felaketlerinden biri olarak bilinen bir kimya fabrikasından gaz sızması olayı nedeniyle sebep oldukları suçlardan cezaevine konuldu. Verilen hapis cezaları 26 yıl önce Union Carbide fabrikasında meydana gelen olaya ilişkin verilen ilk mahkumiyet kararı oluyor. Çevre felaketinde adalet için kampanya yürüten eylemciler, Mahkumiyetlerin çok geç ve yetersiz olduğunu söylüyor. Fabrikadan sızan dev zehirli gaz bulutu nedeniyle ölenlerin sayısı en az 15 bindi. Davada yargılanmakta olan 8 kişiden birinin öldüğü, diğerlerinin ise karara itiraz edecekleri bildiriliyor. 23 yıl önce başlayan davada yargılananlar ihmal yoluyla ölüme sebebiyet vermekten mahkum oldular. Bu cezada azami 2 yıl hapis cezası anlamına geliyor. BBC Güney Asya muhabiri Chris Morris kararın 1984'teki olayda sorumluluğun ilk kez birilerine yüklenmesi anlamına geldiğini söylüyor. Bakalım Meksika körfezinde meydana gelen bu felaketle ilgili ne gibi mahkumiyetler olacak? Yine adalet için 23 yıl mı beklenecek? Dünkü haberimizde Greenpeace eylemcilerinin Akdeniz'de Orkinoz avını durdurmaya çalıştıkları haberini vermiştik. Dün Greenpeace, Malta'nın güneyinde uluslararası sularda başka bir eylem daha gerçekleştirdi. Greenpeace gemisi Arctic Sunrise, Tunus bayraklı bir romor ile kafeste yağlandırılmak üzere Orkinos çiftliklerine taşınan yeni yakalanmış Orkinosları serbest bırakabilmek için kafesteki ağı kesmeye çalıştı. Bu arada eylemciler kafesin çekildiği halatı kesti. Kızgın balıkçılar, şişme bot ve balıkçı teknelerle eylemcileri uzaklaştırmaya çalıştılar. Akdeniz'i korumak ve Orkinoslar için